Allah bizleri bir an olsun kendi nefsimize bırakmasın. Onların iman ettiği gibi iman etmeyi, onların teslim olduğu gibi teslim olmayı, onların kardeş olduğu gibi kardeş olmayı ve onların ahireti arzuladığı gibi arzulamayı hepimize nasip etsin. Allah kimi yüzlerin kararacağı bir yerde yüzü ak olan kullardan eylesin. Kardeşlerim bugün sizlere yine tefsir derslerinden devam ediyoruz. Ayetimiz Haşr Suresinin 19. ayeti. Haşr Suresi hakikaten içinde birçok emir ve nehirlerin olduğu ve Müslümanlara ışık tutan ahkam ayetlerin bol bol olduğu ayetlerden surelerden bir tanesi hepinizin bunu okumanızı tavsiye ediyorum hatta akşam namazından sonra ve sabah namazından sonra ki ayrı ayrı hadislerde her kim Haşr suresinin son üç ayetini okursa şeytan ve avanelerinden ne yapar? Uzak kalır ve Allah'ın isim ve sıfatlarını orada birçoğunu ne yaparsınız? Görürsünüz ve bunun gibi birçok muhkem ayetler vardır. Ve hatta 13-14. ayete şöyle baktığınızda çok önemlidir. Kafirlerle alakalı çok önemli bir meseleyi anlatır. Tabi hepinizin malum bildiği gibi bunlar diyor Allah'tan çok kimden korkar? Sizden korkarlar. Diyor. Böyledir çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır. Diyor. Yani yaratılmış bir kul kimden korkar? Allah'tan. Ama kafirlerse Allah'ı tanıyamadıkları için kimden korkuyorlar? Müslümanlardan. Çünkü bize korkuyla yardım edilmiş. Öyledir bunlar akıl etmez topluluklardır. Sağlam kaleler muhkem siperler olmasın asla sizden savaşamazlar. Sen onları çok zannedersin. Devli toplu güçlü zannedersin. İşlerindeki ihtiras yani ben öne geçeyim ben şu olayım, ben bu olayım had safadadır. Bak bunlar hep buradadır. Veyahut o size neyi getirmişse alın, neyden de neyi etmişse sakının. Yine bu surededir. Sizlere bugün çok önemli gördüğüm bir ayeti işlemek istiyorum. Hem kendi nefsim, hem de sizler için hayırlı olacağı düşüncesiyle ayetimiz şu. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan fasık kimselerdir. Diyor. Evet kardeşlerim çok çok önemli bir ayeti kerime. İnsanın Allah'ı unutmaz. Şöyle bir düşünün. Nasıl olur bu? Bir hatırlatayım. Muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az yüz kere Allah'tan ne dilerim? Eyvallah. Tövbe istifar. Bakın ve vesselam bile kalbinin perdelendiğini yani bir an olsun yani bir başka şeyi düşünmeyi bile perdelenme. Yani Allah'tan gayet. Veyahut ayeti kelimeye baktığımızda kalpler ne zaman huzur bulur? Şimdi düşünün şurada Birinin dedikodusunu, gıybetini yapsak, dünyalık bir şey konuşsak, arabadan veyahut işte müteahhitlikten, ticaretten, koyun pazarından kimi memnun olur, kimi karışır, kimi uzak durur, kimi dinler değil mi? Peki hepimizi kuşatan tek söz nedir? Allah kelamı konuştuğumuzda herkes burada nedir kulağını? verir ve dinlemeye gider. Yani ancak Allah'ın isminde insanlar toplanır. İnsan korktuğu birini sevmez, sığınmaz. Ondan bir şey ne yapmaz? istemez. Ama her türlü zıt duygunun birleştiği bir yer vardır. Hem korkarız, hem severiz, hem isteriz, hem de sığınırız. Yani bunları bir insanda toplamamız nedir? Mümkün değil. Bunlar sadece Allah'tan işte insanın Allah'ı unutması çok çok önemli bir olaydır. Allah unutanlardan eylemesini. Hanzala hadisini hatırlayacak olursanız kardeşlerim, Allah kendisine rahmet etsin. Hanzala Ebu Bekir'e geliyor. Hanzala diyor münafık oldu. Ne oldu ki diyor? Biz diyor Allah Resulü'nün ve vesselamın meclisindeyken Dünyayı unutuyoruz. içindekileri ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Yani şu kapıdan dışarı gidiyor. Ehlimizin yanına geldiğinde ise bunlar gidiyor. Ebu Bekir düşünüyor şöyle. Ebu Bekir de diyor nefsi münafık oldu diyor. Kendini de öyle görüyor. Bunda bir iş var diyor. Gel bunu Allah Resuluna soralım. Ve ikisi birlikte Allah Resulü'ne istilatü vesselam'a geliyorlar olayı anlattıklarında aleyhissalatü vesselam bu sizin anladığınız gibi değildir. Siz benim yanımda davrandığınız gibi her yerde davransanız her yerde melekler sizinle musafa eder, sizleri gölgelendirir diyor. Bu da gösteriyor ki bir insanın her yerde ruhaniyeti hali aynı değil. Hani hadis-i şerifte köyde yaşayan kaba saba olur, avcılıkla uğraşan, kafil olur. İşte devlet kapısına giden ayartılır diyor ya. Veyahut koyun çobanı mülayim, keçi çobanı aks olur diyor. Yani bunlar nedir? İnsanın her yaptığı şey kendisine ne yapıyor? Bir sirayet ediyor. Veyahut da bir adam geliyor, benim diyor şu kadar çocuğum var, daha bir tanesini ne yapmadın? Öpmedim. Ya Allah senin kalbinden merhamet aldıysa ben ne yapayım diyor merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Sen tabiyetine de merhamet etmezsin diyor. Vali olarak tayin ettiğine hemen ne yapıyor? Azli diyor. Demek ki bazı şeyler yaşantı, yeme, içme, arkadaş hepsi nedir? Sirayet ediyor. İşte Allah'ı unutma da bunun gibi. Bana arkadaşını söyle diyor. Ben de sana ne olduğunu söyleyeyim kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor eğer arkadaşın senin hayra davet ediyorsa sen de hayırlı olmaya doğru ne yapıyorsun yelken açıyorsun eğer arkadaşın seni günaha davet ediyorsa ahlakını dinini bozuyorsa sen doyanya doğru ne yapıyorsun yelken açıyorsun onun için herkes arkadaşına ne yapacak dikkat edecek çünkü Allah'ı hatırlatan Allah'ı unutan nedir aynı değil kardeşlerim işte insanoğlu da kardeşlerim dünyevileşme sonucunda e, Allah'ı ve ahireti dini topyekün tanımama unutma gibi bir yola ne yapabiliyor gidebiliyor Allah bizlere mağfiret etsin hayırdan ayırmasın Darimi'de İbn-i şöyle bir rivayet geliyor Allah kendisine rahmet etsin Öyle zaman olacak ki diyor, öyle zaman olacak ki insanlar diyor, kurtlaşacak diyor. Suretleri değişmeyecek ama kalpleri değişecek diyor. Birisi, birine yardım edecek diyor. Diyecek ki diyor, bunun muhakkak bundan bir çıkarı var. Bakacak diyor, bulamayacak diyor. Vay enayi, malını ona yedirdi diyecek. Ne oluyormuş din? Yani Allah yoluna infak, sadaka insanların gözünde ne kadar değersizleşiyor. Soruyorlar. Ne zaman olacak? Biz de diyor bunu sorduk. Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam susamı bilir misiniz hiç gördünüz mü? Ben gördüm nasıl yapılacağını. Şu simitlerin üzerindeki şey var küçük bir şey. Bir susamdan kaç krem yağ çıkaracak insanlar bunun hesabını bilecek dinlerini ihmal edecekler diyor. Ve emanet ehline verilmeyecek diyor. İhtiyarları şeytan gençleri söz dinlemez hale gelecek diyor. Ve ihtiyarları zinada pirifani olacaklar diyor. İşte o zaman diyor. Yani insanların dünyevileşmede o kadar ileriye gidecekler ki neyi unutuyorlar? Allah'ı işte o zaman Allah da onlara kendilerini ne yapıyor? Unutturuyor. Allah bizlere hayır versin. Eğer biz hayra doğru yola çıkarsak Allah bize kendisini hatırlatan arkadaş dost nasip eder. Eğer şerre doğru gidersek şeytanı ve şeytanın yandaşlarını ne yapar? Allah muhafaza bize yoldaş verir. Hayırlı olan arkadaş her zaman neyi tavsiye eder? Şerli olan arkadaş. Şer. Şer. Peygamberi bile öldürmeye kast edenler vardı biliyor musunuz? Mescidi i Dırar'ın neden yapıldığını biliyor musunuz? Yani Allah Resulü oraya gelip burada namaz kıl deyip, orada ne yapacaklardı? Öldürmeyeceklerdi. Ne adını? Allah'ı unutmuşlardı. Güya Allah adına. Çünkü hayra uğraşan ilah olarak Allah'ı Şere ulaşan da ilah olarak neyi seçer? Şeytanıdır. Evet. Dünyevileşme sonuçta Allah'tan kopuş, kibirlenme, Allah'ın nimetlerini ve ayetlerini unutma ve inkar anlamına ne yapar? Gelir. Mesela bir rivayet bahsedilir, uydurmadır ama hoca efendiler çok verir. Biz bir misal olarak verelim. Bir tanesi iki koyun getiriyor. İşte bunları dua et de bereketlensin. Dua ediliyor. Sürü çoğalıyor. Cuma'ya gelmiyor. Sürü çoğalıyor. Namazlara gelmiyor. Sürü çoğalıyor. Cemaate gelmiyor. Mal çoğaldıkça. Zekat memuru gidiyor. Zekatı ne yapmıyor? Vermiyor. Yani düşün. Mal çoğaldıkça insan Allah'a yaklaşması gerekmez mi? İnsanlarda ne oluyor? Tam aksi oluyor. Allah bizlere nafile etsin. Hayırdan ayırması. Yani mal, verilen nimet seni ne yapacak? Allah yaklaştıracak. Eğer sana bir mal, bir eşya, bir evlat, yani bir arkadaş hayır getirmiyorsa, oturu ne yapacaksın? Hemen hesaba çekeceksin kendini, düzelteceksin. Çünkü düşünün bir sahabe eee hırsızlık yaptığını itiraf ederken eli kesildiğinde ne diyordu? Hatırlayan var mı? Allah'a hamd olsun senden kurtuldum. Eğer senden kurtulmasaydım komple bu beden ne olacaktı? Ateşe edecekti. Sahabe namaz kılarken bir kuş geliyor ağaçta duruyor cik cik cik hani nameler söylüyor. Şimdi günümüzde en ufak bir name duyunca kulağını verip her sözünü ezberleyen ayeti o kadar duyduğun halde ezberleyemeyen insanlar var ya bir şarkıyı dinleyince ben ezberliyor insanlar değil mi? <gülüyor> Ufacık bebek. Peki, hak olan bir söz neden ezberlenmiyor? He? Çünkü öbüründe şeytan bir vesvesesi yok ki. istediği ayeti o zaten. Onun. Ama hak olan da hemen sana ne yapıyor? Bir baskı getiriyor. Sen onu yazamıyorsun. Artık yazmıyor orada. Sahabe ne yapıyor? Aklı başına geldiğinde bir elinde sadece o bahçesi var. Başka gelir yeri yok. Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmedikçe kamil Müslüman olamazsınız diyor. Sırf namazda kendini meşgul ettiği için ne yapıyor? Yani Allah'ı unuttu. Allah'ın huzurunda olduğunu unuttu. Onu ne yapıyor? Kim kazandı? Kim kaybetti? Bugün bu misaller yakalanabiliyorsa siz gerçekten iman eden mümin insanlarsınız. Çok uzaklardan geliyorsa bu rivayetler oturup o imanı kontrol etmek gerekiyor. Yani şu sözler tesir ediyorsa Allah'a hamd etmeniz etmiyorsa bu sözler uzaktan geliyorsa imanı kontrol etmek gerekiyor kardeşler. Evet şimdi Kur'an'a gidelim. Kur'an'da insanın Allah'la ilişkisinde unutma fiili üç biçimde geliyor. Bir, insanın Allah'ı unutması. iki, Allah'ın insanı unutması. Üç, Allah'ın insana kendi kendini unutturması. Kaç ayrılıyormuş? Bir, iki, unutması. Allah'ın insana insanı unutması. Üç, Allah'ın 3, Bakın bu çok önemli. Ne diyor? Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın onlara kendilerine unutturduğu kimseler gibi ne yapmayın? Olmayayım. Burada bir tavsiye mi var? Bir emir mi var? Evet. Bir ayet daha var bunu açıklayıcı. Münafık erkeklerle münafık kadınlar sizden değil. Onlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder iyiliği yasaklar ve ellerini kapatırlar. Yani cimridirler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendisidir diyor. Tevbe 67. Evet. Buradan baktığımızda problemin insanın Allah'ı unutmasında toplandığı açıktır kardeşlerim. Şimdi bu Allah isterse göğü bakır, yeri demir yapar mı? Bir yudum su içilmez. Allah azze ve celle bizi yeryüzünde halife tayin etmiş ve kafirin belasını bizim elimizden vermemizi ne yapıyor? İstiyor. Önce sen adım atacaksın, Allah sana ne yapacak? Yardım edecek. Onu atarken diyor sen atmadın, biz attık diyor. Veyahut işaretlenmiş üç bin Devam eden ayette 5000 bin melekten sana yardım edecek pis diyor. Ama senin Allah'a ne yapman? Yardım etmen gerekiyor. Ama unutup sırt döndüğünü Allah da seni ne yapıyor? Unutuyor ve sırt dönüyor. Ve sadece bura için geçerli değil kardeşlerim. Hiç cehennemle alakalı ayetleri okudunuz mu? Okuyan da hiç neşe diye bir şey kaldım mı? Bir bakın. Orada cehennem meleği var. Onlar e, meleğe diyorlar ki Allah'a seslen de bizi duysun. Allah Azze ve Celle ne yapmayacak kafirleri? Duymayacak. Melek onlara ne diyecek? Siz dünyada Allah'ı duydunuz mu? Kulak verdiniz mi? Burada da sizi ne yapmayacak? Duyulmayacak. Allah muhafaza, Rabbim bizi de neslimizi de bunlardan eylemesin kardeşlerim. İnsanın Allah'ı unutması çok çok önemli. İnsan Allah'ı unutunca Allah da insanı unutuyor. o Allah insana kendi kendini unutturuyor. Ne yaptığını anlayamıyorsun. Ne yaptığını kendi de ne yapmıyor? Bilmiyor. Yine Kur'an'a baktığımızda, ikinci ayetten alakalı baktığımızda Allah'ı unutan insanlara Allah Azze ve Celle ne diyor erkeği endişesiyle? Münafık diyor. Bakın çok önemli bu. Rabbim bizdeki her türlü nifak alametini yok etsin. Hayırlısıyla çevirsin kardeşlerim. Çok önemli. Erkeği de karısı da ve ayeti kerimede dikkat edin. Onlar iyiliğe ne yapar? Mani olur. Kötülüğü emre derler. Üçüncü bir hasetleri daha var cimrilik <gülüyor> Demek ki seni hayırdan alı koyan, hayırlı bir meclisten alı koyan olsun, kadın olsun bu Allah'a ne yapan, utan. Çünkü onların kalbinde her zaman ne var? Hastalık var ve o hastalığı sana da ne yapmaya çalışıyor? Atmaya çalışıyor. Allah muhafaza. İşte Kur'an bize bunun münafıklar olduğunu ve Kur'an bize Allah'ı unutma fiilinin en bariz şekilde yakışanın münafıklar olduğunu söylüyor. Rabbim bizleri de neslimizi de onlardan uzak kılsın kardeşlerim. Kur'an'da insanla ilgili unutma fiilini bir de kardeşlerim hesap gününü unutma biçimde zikredildiğine tanık oluyoruz. Mesela öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler neden inkar eder? Aslında dirilmeyi değil, onlar hesabı inkar ederler. Ve yaşay, yaşayabildiğin kadar diyerek dünyada rezilliği en üst sığınına kadar ne yaparlar? Getirmeye çalışırlar. Bunlar da ahiret unutan insanlardır. Mesela kaderle alakalı, mesela Allah bizi emretmeseydi biz fahişe olmazdık, müşlük olmazdık gibi birçok ne yaparlar? Delil getirirler. Cehenneme girerken melekler onlara ne der? İyi bir Kur'an okuyorsunuz değil mi? Okuyorsunuz. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Ne yaptınız? Yalanladık. İyi. O yalanladığımız ateşe bir girin bakalım. Demiş. Yani hiç kimse işlediği bir suçu, günahı kader kisvesi adı altında günahına ne yapamaz? Maske koyamaz. Çünkü Orada melek ne diyor? Verci gelmedi mi? Geldi. Bunun kötü, çirkin bir fiil olduğunu söylemedi mi? Söyledi. Sen ne yaptın? Yalanlar. Veyahut kabir sorgusuna baktığımızda Rabb'ın nedir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir diye sorgu. İlk soru. Sonra hangi mezheptensin? Var mıydı? <gülüyor> o yok değil mi? <gülüyor> Doğru o yok. Onu geri alalım. <gülüyor> evet. Oradaki ne yapacak? Ya Dünyada bir şey diyorlardı. Ben de e, diyordum. Be be diyecek ama dili ne yapmayacak? Dönmeyecek. Balyoz bir çakılacak. Dın, girip çıkacak mı azap başlayacak. Hani inkar ediyorlar ya kabirde azap yok. Orada öğrenecekler varmıyor. Ama müminse takır takır onu ne yapacak? Çünkü Allah unutmamış ki. Orada unutsun. Yani kişi nasıl yaşarsa olur. öyle ölür. Nasıl ölürse öyle, yani, öyle ölür. değil. Öyle haşrolunur. Biz zaten senin bunları bileceğini biliyorduk. Deyip ne yapacak? Tamam. Cennet bahçesinden bir bahçe açılacak. İşte senin yerin burası denecek. O diyecek ki ne olur beni bırakın da geridekleri söyleyip. Yani insan tam mezarda bile gerideklere bir şey aktarmaya çalışıyor. <gülüyor> yok yok diyecekler sen dur orada damat uykusuyla ta kıyamete kadar e, gidecek. Konumuz o değil. Daha sonra anlatırız inşallah. Demek ki kardeşlerim insanın Allah'a unutması en bariz göstergesi bunun münafıklardır. Ama ne hikmettir? Münafıklar insanları en kolay avlayanlardır biliyor musunuz? Alimin dediği gibi onlar iki sürü arasında koç arar ama buna rağmen hala insanlar münafıkların sözlerine, fiillerine, hareketlerine ne yaparlar? Kanarlar. Halbuki onlar iki grup arasında gider. İki sürü arasında diyor ve vesselâm onlar gider gelir diyor. Yani iki tarafa da yar olmaz diyor. Alimin birisi bunu şerh ederken ne diyor? Onlar iki sürü arasından koçunu arar diyor. Bulana kadar gidiyor. Demek ki bulamıyorlar. Evet, Bir de hesap gününü. Bakın ayet diyor ki o gün şöyle dendir: Siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız biz de sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateş sizin için yardımcılardan hiç kimse de yok. Diyor. Casiye 34. ayette. Evet, soru şu kardeşlerim. İnsanın Allah'a unutması ne demek? Bunun cevabını kendimize içimizden şöyle bir verelim. Nasıl unutuyoruz? Şöyle derin bir düşünelim. Hiç cevap vermeyelim ama kendimize verelim. Yani böyle derslerin insana öz muhasebesi diyoruz ya, insan Allah'ı nasıl unutur? Nasıl unutuyoruz biz? Düşünün Peygamber Aleyhisselam'ın 24 saatini düşünün. Gece uyandığında yaptığı fiilleri düşünün. Sabah kalktığındaki hareketleri, bir insanı gördüğünde, sokağa çıktığında, yeni bir elbise aldığında, yeni bir meyve gördüğünde, iyi bir şey gördüğünde, kötü bir şey gördüğünde biz neler diyoruz? Başına bir şey geldiğinde yakını öldüğünde, hanımı öldüğünde, çocuğu öldüğünde, kendine bela musibet geldiğinde bir insanın takındığı tavırda işte Allah'ı hatırlayıp unuttuğunu orada ne yapacak? Hemen bilecek. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnsanın Allah'la olmazsa olmaz ilişkileri vardır. Görmezden gelemez. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi her yerde görüp ne yapıyor? gözetiyor. Evet, bizlerin bir hayatı var, bir nefes alışı var, bir yemek yiyişi var, bir uykusu var. Yani bize verilen bir ömür var. Yediğimiz bir hurmadan, içtiğimiz bir sudan, aldığımız nefesten hesaba çekilecek neyiz? Kuluz. Öyleyse biz halimizi öyle bir programlayacağız ki yiyeceğiz, içeceğiz ama felanında. Konuşacağız ama hayır konuşacağız. Amel edeceğiz. Bu amel bize her zaman ne yapacak? Hayır getirecek. Vaktimizi kullanacağız ama hayırda kullanacağız. Arkadaşlık yapacağız ama hayırlı insanlarla. Allah için seveceğiz. Allah için buğuz edeceğiz. Ve tekrar küfre girmektense ateşe girmeyi tercih edeceğiz. Evet kardeşlerim. Peki ne oluyor da, bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'ı unutma Rabbimiz'in neden hoşnutsuzluğuna gidiyor. Yani Allah'ı unuttuğunuz zaman bu basit bir olay nedir? Değil. Yani bu noktayı dikkatli düşünün. Biz kimin kölesiyiz? Köle, efendisine ne yapar hizmet etmek, itaat etmek zorunda. Sevmek zorunda. Efendisini unutmamak zorunda. Peki Allah'ı unutursan onun hoşuna mı gider? Peki bir hadis-i şerif var. Hatırlıyor musunuz? Bir insan çölde gidiyor. Ve bütün erzahı da binitinde. Yoruluyor. Bir artık çölün bir şeyinin kölgesine mi diyeyim, bir ağacın veya bir kum şeyinin binitinin yuları elinde uyuyup kalıyor. Bir uyanıyor ki binit gitmiş. Çölde ne bir suyu ne erzağı hiçbir şey kalmıyor. Arıyor, arıyor. Ne yapamıyor? Bulamıyor. Sonra artık her şeyden umudu kesiyor Artık ölme kaygısıyla bir yere uzanıyor. Hafif bayılıyor ya da uyuyor. Gözünü açıyor ki miniti iti yanı başında duruyor. Nasıl sevinir? Hı? İşte diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu örneği vererek Rabbiniz da diyor ona dönüp tövbe ederseniz ondan daha çok sevinir. yani Unutmuşsunuz Rabb'ı. Günah işlemişsiniz ama bir Rabb'ın varlığını hatırladınız. Döndünüz. Rabb'ınız size der ki diyor. Kulun bir Rabb'ı olduğunu ne yaptı? Hatırlatın. Bildi, hatırladı, döndü diyor. O kadar ne yapar? Hoşnut olur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın. Amin. Düşünün bazen insanlar arasında müşkülatlar olduğunda ne deriz? Allah'tan kork. Ne için söyleriz bu sözü? Allah'ın da bir hukuku vardır, bir hududu vardır. Yani birini uyardığında Allah'tan kork dediğinde Allah'ın hududunu ne yapma? Aşma. Onun sınırlarını ne yapma? Çiğneme manasındadır. Veyahut Ebu Davud'un naklettiği bir rivayette halk arasında bazen çok yapar kardeşler. Allah aşkına şunu ye ya, Allah aşkına şunu ye. Allah aşkına şöyle et. Derler ya. Allah Resulü ne diyor? Böyle demeyin diyor. Sakın birine böyle ne yapmayın? Demeyin. demişseniz siz de onu yerine getirin ama sakın bir daha bunu ne yapmayın bu hareketi? Yapmayın. Bakın çok önemli. Bizim Türkler bunu çok yapar. Allah aşkına şöyle, adam toktur, yorgundur veyahut o işten hoşlanmıyordur. Allah adına onu ne yapmayacaksın? zorlamayacağın demişse o da onu ne yapsın yerine getirsin ama bir daha zorlamayın diyor. Bakın bunu Allah aşkına istediğiniz için bak rastgele bir kelime nedir? Değil buna burada işaret ediliyor. Evet kardeşlerim Allah'ı unutmak haşa Allah yok demek manasında değildir. Onu zihnin geri planlarına gitme gündemden ne yapma? Uzaklaştırma. Onun kınamasından değil de başkalarının kınamasından korkmak. Mesela geçen sene kurban kesenler Arife günü ne yaptı? Bazı toplum kurban kesti. Allah aşkına soruyorum. O gün kurban kesenler kimin kınamasından korktu? Allah'ın kınamasından korkan Allah'ın razı olduğu gün keser. Ama Allah'ın kınamasından korkmayan insanların kınamasından korkanlar ne yaptı? Sanki kurban bir günde kesilir. O gün kesilmezse olmazmış tipinde tuttular arife günü. Hem de hacılar Arafa'dayken ne yaptılar? Kurban kestiler. Hepsinin kurbanları et oldu bir de günah girdiler. Bakın Allah'ın hududu çiğnenmeli, çiğnenmemeli. Ölümü insan unutabiliyor mu? Hı? Asla. Ölümden sonraki hesap unutulur da ölüm unutulmaz. Yani insan kendi ölümünü asla ne yapmaz? Unutmaz. Yani siz su yerine zehir mi içiyorsunuz? İçtiğiniz suya dikkat etmez misiniz? İnek bile dereden su içsin süzerek içer. İnek bile inek bile. Yani kendine zarar verecek şeyden ne yapar? Uzak durur insanın unuttuğu hesaptır yani öldükten sonraki nedir hesaptır ama maalesef ölümü ne yapmaz unutmaz İnsan Allah'ı unutunca dünyada Allah'ın ölçüleri de insanın hayatından ne yapıyor çıkıyor işte unutma böyle başlıyor evet ayette ne diyor Allah'tan korkmaz hukukunu tanımaz ve onun sonsuz korumasından yardım dilemez oluyor. o Kafir suresine gidiyorsun benden isteyin benden diyor. Ben de size ne yapayım? Hı. Vereyim. Peki Allah'tan kim istemez? Hı. Ancak yüz çeviren, ümidi kesen yani kafirler. Dikkat edin Allah'ı unutup unutmadığınızı ağzınızdan çıkan duayla da ölçebilirsiniz. Hı. Allah Resulü'nün 24 saatine bakın neredeyse her saattir bir sürü duası var. Eğer yaptığınız işlerde amellerde bir şeyde dua ağzınızda yoksa orada da bir unutup unutmadığınızı ne yapın? Kontrol edin. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir başka ifadesiyle artık insan kendi nefsini ilahlaştırmaya hevası ne yapıyor? İlahlaşmaya başlıyor. Allah'ın hududu ne yapıyor? Gitmeye başlıyor. Evet. Ayette ne diyor? Onlar sarhoş gibi ne yaptığını bilemezler. Diyor. Şimdi sarhoşluk nedir kardeşlerim? Aklın doğru düşünmesini ne yapıyor? Engelliyor. Daha cesaretli oluyor. Şimdi günahlar da insanın ahirete giden yolda ne yapıyor? Bir sis, bir engel gibi ne yapıyor? Kesmeye başlıyor. Artık çalışmazsam aç kalırım. Ula ana rahminde seni doyuran kim? Bir kordon bailem de pis suyun içinde. <gülüyor> Sonra doğdun iki sene anayın e, sütüyle ne yapıyor? Allah besliyor. Elin ekmek tutana kadar annen babandan veriyor. Ne zaman Ademoğlunun eli ekmek tutsa, bu sefer rızıktan endişe başlıyor. Halbuki hiç endişe etmediği bir yerde, etmeyeceği bir yer, Allah Azze ve Celle'nin Resulü diyor ki hastalara yeme içmeye ne yapmayın? Zorlamayın. Sizin görmediğiniz yerden Allah onları yedirir, içirir diyor. E orada da yediren içiren Allah, o zaman senin endişen de Allah'ı unutan insanlar yarına ne yaparlar? Mallarıyla, mülkleriyle bakarlar. Tabarani ı Muhce Misair'in dört no'lu rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözü nakledilir. Öyle bir zaman gelecek ki yanında altından dinardan bir şey olmayan dünyadan zevk kalmayacak." diyor. Ne kadar güzel hadis değil mi? Evet. Allah Resulü namaz kılıyor aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> Evde 3-4 tane altın var. Ne yapıyor? Hemen namazı kıldırıyor. Hiç yapmadığı hareket aralardan geçiyor. Onları dağıtıyor. Özür diler mahiyette. Evde diyor 3-4 tane altın vardı. Namazda zihnimi meşgul etti dedir. Onları ifak etti. Rabbim bizlere hayır versin Allah kardeşlerim. Allah. Ebu Bekir ile Ömer hep yarışıyor. Neyde yarışıyor? Hayır, hayır da. Hı hı. Hı hı. Ebu Bekir'e soruyor Ömer. Allah her ikisine de rahmet etsin. Hı hı. Ne bıraktın evdekilere? Allah'ı ve Resul'u Vallahi diyor bundan sonra seninle diyor hayır da yarışmayacağım. Ben senin yaptığına güç yetiştiremem. Diyor. Ben yarısını bıraktım. Diyor. Halbuki ikisi de bizim örnek aldığımız yani o gücü sahabelerde birileri Allah onlardan razı olsun. Ee, Osman geliyor kıtlık zamanı. Bütün kervanı ne yapıyor? Medine'deki insanlara eşit dağıtıyor. Eve geliyor. Hanımı soruyor. Ne oldu? Bize bir şey yok mu? Unuttum diyor. Niye hatırlatmadınız? Diyor. Yani onlar Allah'ı razı edebilmek için kendi ehlini bile yeri geldiğinde ne yapıyorlar? Unutabiliyorlar. Allah onlardan razı olsun. Osman ne yaparsa yapsın cennet ona hak diyen ve Vesselam ama bugün imanı bozuk ırzı kırık diyelim nesli bozuk insanlar Osman'a her türlü lafı ne yapıyorlar söylüyorlar. Bunların başında Mustafa İstanbul'da da geliyor. Allah Resulü ve Vesselam iki tane kızını vermiş. İnsanlar güvenmiş, halife etmiş bugünkü bir insan rahat koltuğunda oturarak bunları çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Eleştirebiliyor. Halbuki onlar öyle ameller işlediler ki, öyle güçlükte İslam'a sahip çıktılar ki böyle rahat yerlerde İslam ne yapmadılar? Anlatmadılar ve sahip çıkmadılar. Cihat mı? En önde gittiler. Ordu mu teycizatlanacak? Ne malı varsa hepsini ne yaptılar? Verdiler. Bizim gibi sorgulamadılar bugün savaşan bir Müslümansa onun adı kan içen oluyor. Veyahut şucu bucu oluyor. Ama onlar İslam'a öyle sahip çıktılar. Ne kadar kötülenseler de İslam'ın kötü olmadığını, kan dökmek olmadığını ve insanların hidayet kaynağı olduğunu kanlarıyla, canlarıyla ne yaptılar? Mallarıyla bunu ispatladılar. Onlar Allah'ı unutmadılar. Ama bir cihat dediğimizde Kur'an'daki ayetler ne diyor? Onların diyor gözlerinin sarardığını ve ölüm korkusuyla başlarının döndüğünü görürsün diyor. Yani Allah yoluna bir cihat kelimesini duyduğunda onların diyor. Kim onlar? Allah'ı unutan, münafıklar. Bunlar. Sakın ola ki onlar gibi olmayın. Çünkü sarhoşlar ne yaptığını ne yapmaz? Bilmez. İnsan nefsinin beşer hukukunun kıymetini anlamaz adi şeylere tapar ve insanlığı ne yapar zelil perişan eder gider bir taşa yapışır ondan bir şeyler diler ağlar sızlar işte senin vurduğun şeyi koruyamadık şöyle demedik böyle demedik ağlar sızlar öbürü gider yatar bir e, ölüden türbeden gider yardım bekler ne yapar kendi kendilerini rezil ederler. Mekke müşrikleri ne yapıyordu? Benim diyor babamın bir putu vardı diyor. Ona diyor en güzel yiyecekleri koyardı diyor. Bizim bir köpeğimiz vardı diyor. Gelirdi diyor o yiyecekleri yer ona da işe giderdi diyor. Hayır. Bunlar da nedir? Yani insan Allah'ı unuttu mu Allah da onları rezil isfa ediyor. İneğe ilk tapanların kim olduğunu biliyor musunuz? He? Evet. Bugün Hindistan'daki ineğe tapanlara gülüyorlar, değil mi? İsrail'e hep yüceltirler. Ataları ineğe tapıyor bunları. Ama buran söyleyebilirsin. Niye inek? Hiç dikkat ettiniz mi? İneğin önüne şu masada ne varsa koyun, ben de dahil yer. Bizim bir ineğimiz vardı, alak. Yani 40 kilo süt verildi günde. Bir gün baktı ıhınmaya başladı bu hayvan. Veterinere götürdük. Ameliyat ettiler. İnanın iki teneke, civata, somun, şiş. Aklınıza ne varsa. Veteriner dedi ki siz hurdacılık mı yapıyorsunuz? Yok dedim. Yani hayvanı yayıyorsun. Dedim ya bu bunları yer mi? Bu böyledir. Dedi. Aç gözü doymaz. Önüne ne gelirse atar. Onun sonra gözümüze böyle bakıyor ıhınmış. Artık yediği neyse bir yerine batmış. İşte İsrailoğlu da dünyada yaşamayı o kadar çok arzular ki aksırdıklarında bile birbirlerine ne derler? Çok yaşa. Bin yaşa. E bizimkiler de diyor. Çok yaşa diyor. Müslümanlar ne diyor? Tamam. Tabi biliyorsa yoksa evet Allah bizlere hayır versin. Allah'a bakan, onu hatırlayan insanlardan eylesin. Gafil olanlardan eylemesin. Gaflete düştüğümüzde bizi hatırlatan Rabbim samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselamu Kardeşlerim Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu insanları Rabbimiz varlık şuuru silinmiş insanlar olarak bizlere aksettiriyor. Peki unutma fiili Allah'a izafe edilemeyeceğine göre Allahu Teala unutmaktan münezzeh olduğuna göre Allah'ın insanı unutması nedir? Demin de söylediğimiz gibi burada Allah Azze ve Celle kendisini unutmalarından dolayı o da onları ne yapıyor? Ağlanmalarında, serzenişlerinde ne yapmıyor? Unutuyor. Yüz çeviriyor ve ona şeytandan Arkadaşlar ne yapıyor? Musallat ediyor. Evet kardeşlerim, Kur'an'a baktığımızda onların kalpleri vardır. Ama ne yapamaz? Kavrayamaz. Gözleri vardır? Göremez. Kulakları vardır? İşitmez. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan daha diyor. Evet. Araf 179'da. Demek ki Kaflet çukuruna düşen Allah'ı unutan insanların geldiği nokta nedir? Hayvanlardan daha aşağı. Bakın şimdi Bakara suresinde bir ayet-i kerime var. Hepinizin bildiği bir ayet. Kafirin misali diyor. O çobanla hayvanın misali gibidir. Diyor. Şimdi çoban bir şey der. Hayvan kafayı kaldırır, indirir. Sen anladığını zannedersin. O işitir ama anlamazsın. Kafirlerin misali nedir? Böyledir. Şimdi kediye pisipsi diyorsun ya, kediye böyle derken hav hav de, o gene gelecek senin eline hareket ediyor eline bakıyor. Yani o pisipsi deyince gelmiyor yani. Veya o köpeğe, u diyorlar böyle. Yani o sevdiği için geliyor. Köpeğe pisipsi diye çağırın gene gelecek. O anlamaz. O sadece senin ona bir şey verip vermediğini ve gözüne bakıyor, yüzüne bakıyor. Dostça mı davranıyor? Düşmanca mı davranıyor? Ona bakıyor. Yani bir hayvanı düşünün geçen derslerde işlediğimiz gibi arı bal mı veriyor? Evet. İnek etini sütünü mü veriyor? Evet. E peki bir insan, yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. Neden bir hayvanın yaptığını yapamıyor? İşte onlar hayvanlar gibidir. Sonra ha, ha, aşağıdır. Allah bizi o seviyeye düşenlerden Eylemesi, Allah Azze ve Celle onu yaratmış hayvan. Biliyor yaratıcısını. Onun dışına ne yapamıyor? Çıkamıyor. Bakın kurban geldi. Kesilen kurbanlara Allah aşkına bir bakın kesildiği anda. Böyle ağladığını, gözyaşı döktüğünü görürsünüz kurbanlar. Bakın ya. Hayvanlarda duygu yok zannedersiniz. Veyahut bir korkuyla karşı karşıya kaldığında hayvanların gözünde korkuyu görürsünüz. Böyle. Onların sadece kullukla mükellef olmadıkları sadece ne yapıyor? Allah'ın verdiği o emir neyse onu yerine getiriyorlar. Emaneti ise biz üstlendik. Hesap verecek de nedir? Biz. Rabbim bizleri hayırda kılsın. Gaflet çukuruna düşenlerden eylemesin. Kalbi kararan, kulağında perde olan, gözleri kör olanlardan Eylemesin. Öyle insanlar vardır ki söz söylersin kınlamazlar. Birçok bela musibet görürler. Ne yapmazlar? Ders almazlar. Zerre kadar ne yapmazlar? Etkilenmezler. İşte gözü kör, kalbi perdeli, kulağı sağır olan nedir? Bunlardır. Rabbim bizlere hayır versin. kafir olanlardan, unutulmuş zümrelerden eylemesin. Kur'an diyor ki zikrullah'tan kopuk, gafil olanlara, Rahman olan Allah'ı anmaktan uzak yaşayana, dikkat edin, yanından hiç ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş olarak musallat ederiz. Artık o şeytan devamlı onunla beraberdir. Bir insanın arkadaşı hangi ayetti? İsra. İsra, bilmediğin şeyin ardına düşme. Göz, kulak, bütün azalar bundan sorumludur. Şimdi bir şeytan birinin arkadaşı olsa ne der? Ne demez ki? Hayırdan uzak her şeyi sana ne yapar? Evet. Her şeyi hayırlı gösterir. Evet. evet. Demek ki Allah'ı unutanın yanına şeytan sokuluyor ve onun hayatı artık şeytanın arkadaşlığıyla geçiyor. Ve o insanda ne yapıyor? şeytanlaşıyor. Demek ki Kur'an okumazsa bir insan Kur'an'da Allah ne diyor? O sizin apaçık bir Düşman. düşmanınız. Kim bu? E demek ki birinci reçetemiz Kur'an'da ne yapmayacağız? Uzak durmayacağız. Sohbetin başında ne dedik? Sözlerin en güzeli Allah'ın Allah kerabı. Rabbim bunu söyleyenlerden ve tutanlardan eylesin. Amin. Kardeşlerim, kendi kendinizi şöyle bir düşünün. Allah'ı unuttuğunuz zaman da insani hislerinizin, duygularınızın ne halde olduğunuzu, Allah'ı hatırladığınızda ne haldesiniz? Bunları şöyle bir tefekkür edin. Evet. Eğer bunu yapabiliyorsak bize ne mutlu. Kur'an'a bakın. İnsanoğlu tiplerinden birçok tiplerden bahsedilir. Mesela Firavundan bahsedilir. Firavuna güç verildi mi? Peki, Allah'a en çok hamd etmesi gereken o değil miydi? Karuna mal verilmedi mi? Ne yaptı? Deptebe içinde yürüdü. Bunlar bana kendi ilmim sayesinde verildi dedi. Ve tarlasına giren iki kişiden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Birisi deptebe içinde giriyor, birisi diyor ki, Öyle girme. Maşallah. Allah ne güzel yaratmış desene. Suyunu çeker de aramakla bulamazsın. Çardağını başına geçirir de senin yardımcında ne yapmaz? Olmaz diyor. Hep bir iyi adamdan bir de kötü. Bir Allah'ı hatırlayan bir de unutandan bahsediliyor. Allah'ı hatırlayan onun emir ve nehilerin hayatına geçiren her zaman nedir? Selamettedir. Bakın bugün kardeşimizin bir oğlunun doğumunun yedinci günü. Kurbanlardan birisi nedir? Akika'dır. Nedir Akika? Her doğan çocuk Akika'ya ne yapar? Rehin olarak gelir. Çocuğunuzdaki eza'yı ne yapın? Kaldırın. Erkekse iki kızsa bir koç kesin. Bakın kardeşimizin bir erkek çocuğu olduğu Bugün yedinci günü iki koç kesildi ve bugün akika yemeğe olarak verildi mi? Şimdi biz iman eden insanlarız. Ama bir başkası için bu emirler nedir? Geçerli değildir. Niye kesiyorsunuz? Niye dağıtıyorsunuz? Yani ne gerek vardı? Bunu ne yaparlar? Sorgularlar. Eza'yı kaldırın. Biz çocuğumuzun üzerindeki ne eza olduğunu biliyor muyuz? Cık. Sadece Allah'ın emrini ne yapıyoruz? yerine getiriyorsun. Bak İbni Kayyım Allah kendisine rahmet etsin Zad-ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetten sonra kendisi için hakika kesmiştir diyor. Yani anne babası bilmiyor etmiyor, kişi inandı, bunlardan haberi oldu kendi adına ne yapabiliyor? Kesebiliyor akikasını. Niye? Çünkü bir emir var orada. İşte Allah'ı hatırlayan insanların yapacağı nedir? Budur. Rabbim her işinde Allah'tan korkan ve hesabını veremeyeceği işlerden uzaklan sen bu kullardan eylesin. Eğer sizleri yorduysam hakkınızı helal edin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Allah Azze ve Celle son nefesini imanla kapadan ve Rabbim senden razı olduğu Sen Rabbim'den razı olarak gir cennetime dediği kulların arasına Amin. Rabbim bizi de, neslimizi de katsın. Amin. Faneke Allahümme ve bihamdike eşhedenlere ilahe illa ente, estağfurullah ve tevhüle ve elhamdülillah